rejim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim bugün Pencereler Risalesinden 21. Pencereyi paylaşacağız inşallah Ve şemsu tecrili mustakarrillehe zelike takdirul azizil alim Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede şemsin, güneşin bir mustakarra doğru gittiğini ifade ediyor. Yüzdüğünü ifade ediyor. Bu gerek zaman gerek mekan olarak güneşin kararlaştırılmış bir noktaya veya zamana doğru hareket ettiğini anlatan bir ayet. Güneşin bu seyahatinde de takdirul azizul alim ifadeleriyle işte aziz ve alim olan Allah'ın takdir işte böyle diye ifade ediyor. Dolayısıyla güneşin bu seyir ve seyahatında ortaya Cenab-ı Hakk'ın izzet ve ilminin en parlak şekilde çıktığını ifade ediyor ayet-i kerime. Zaten bu manayı bilimlerin lisanıyla kainatta teftiş edip nazarımızı arz edecek bir tefekkürü ameli olarak. Şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyenin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak, ve nurani bir penceredir. Şu kainatın lambası olan güneş. Yani burada önemli bir burgu var, lamba diyerek. Ve güneşin en zahir, gördüğümüz tecellilerinden bir tanesi bu. Gözümüzün aydınlığıdır güneş. Bütün kainatı görünür hale getiriyor. Yeryüzünü, gözümüzün ulaştığı yerleri, dünyamızı görünür hale getiriyor. Dolayısıyla bir büyük sergi ilahi nazarıyla bakılırsa dünyamıza güneş o sergiye gelenlerin gözlerini aydınlatan dolayısıyla kainatta tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın eserlerini onun arkasında görünen efallerini onun gerisindeki sıfatla esmasını ve sıfatlarını onun da gerisindeki şunatını onun da gerisinde maverasında Zat-ı Zülcelal'in zatını bizlere gösteriyor güneş. Güneş'in böyle muhteşem bir vazifesi var. Diğer taraftan soba tabirini kullanır Üstad birçok yerde. Yine En zahir gördüğümüz şey dünyamız ısıtması ve yaşanabilir hale getirmesidir. Güneş'in e, bize en büyük hizmetlerinden bir tanesi. Evet. Dünyada hayatın sürebilmesi için, olabilmesi ve sürebilmesi için çok özel bir ısıya ihtiyaç var. Bu ısın dışına çıkıldığında hayat mümkün olmayacaktı. Diğer taraftan Yine Üstad birçok yerde onu vurguluyor. Hatta bu kainat bostanının meyvelerini pişiren bir özelliğe sahip Güneş. Dolayısıyla yeryüzündeki özellikle ağaçların hayatlarının devamı ve onların bizlere takdim ettikleri meyvelerin, sebzelerin bize takdimi için çok önemli bir pişirme görevi var. Bunlar çok zahir gözümüzün önünde olan Müthiş bir rahmet tecellisi. Burada özellikle Pencere Risalesi'nin bütün üslubu içerisinde görülüyor. Üstad hadiselerin sadece zahiri görünür yüzlerine bakmıyor. Bunun arkasında tecelliden manaları nazarımıza arz ediyor. Yani basar göz, sanatı görüp basiret, sanatkar görmezse çok garip olur. Dolayısıyla Alışık olduğumuz bir tarzın dışında ve de olması gereken bir şekilde üstad bu konuları bize ders veriyor. Bu da Kur'an'ın üslubu zaten. Çünkü gözümüzün önünde alışkanlıklardan kaynaklanan, bizi körelten, hayretimizi donduran maalesef bir perde var. Bu perdenin yırtılması lazım. Bu da ancak kuvvetli tefekkürü bir ameliye ile oluyor. Yoksa materyalist bilimin, bilimle materyalizm ayrı şeyler malum. Materyalizm bir felsefedir, bilim ayrı bir şeydir. Bilim olan hadiseleri olduğu gibi tarif eder, tasnif eder, o kadar. Ama bunun neye delalet ettiği konusunda fikir yürütmeye kalkarsa bu artık felsefenin alanına girmiş oluyor. Evet. Fakat son zamanlarda materyalist felsefe bilim perdesi altında insanların beyinlerine, kalplerine nüfuz ediyor. Onların imanlarını zedeliyor, tereddüt veriyor, şüphe oluşturuyor. O yüzden üstad bütün mesaisini bu bin yıldır teraküm eden şüphelerin, tereddütlerin e, tam da odak noktası olan iman konusuna teksif etmiş buluyor bulunuyor. Mesela kainatın ibret için Cenab-ı Hakk'a alamet için var olduğunu, alem kelimesini kullanıyoruz. Alem bir anlamda alamet kelimesiyle aynı anlamda. Yani kainat her şeyiyle aslında onu anlatıyor. Onun uçsuz bucaksız ve son derece hareketli değişken... Sürekli tazelenen, müthiş bir sergisi, sanatlarını sergilediği bir sanat galerisi hükmünde. Yani insan bunlara bakarken diğer mahlukat gibi bakmamalı. Yani kedi önüne atılan bir ciğere saldırır. Kim atmış, niye atmış düşünmez. Dolayısıyla kedinin bu yönü onun nankörlüğün ön plana çıkarmış oluyor. Kim atmış, niye atmış hiç umrunda değil Yemekle meşgul oluyor. Dolayısıyla insan kainat sergisinde önümüze konulan muhteşem ziyafetlere muhatap olduğunda da aynı şekilde kedi gibi davranmamalı. Önüne konulan şeyin kim tarafından gönderildiği, niye gönderildiği, bana ne anlatmak istediği şeklinde akıl ve kalbiyle odaklanması gerekiyor. Yoksa kediden farkı olmuyor. Yine kedinin önüne bir yuvarlak e, iplik yumağı attığınızda hemen üstüne atlar. Onunla oynamaya başlar, evirir çevirir. Fakat insan öyle olmamalı. İnsan böyle bir şey ortaya atıldığında bunu kim attı, niye attı, maksadı neydi bunlar üzerinde durur. Dolayısıyla mesela güneş bir altın top hükmünde e, önümüze atılmış, konmuş. E, sadece ve sadece bunun maddi yapısıyla ilgilenen e, bilim adamları, bunun işte enini, boyunu, sıcaklığını, şusunu, busunu, maddi keyfiyetler üzerine fikir yürütüyorlar. Bu aslında kedinin yaptığından çok farklı bir şey değil. Burada düşünmesi gereken, hayatımızla birebir bağlantılı olan, bize müthiş hizmetleri bulunan, bu altın topun kim tarafından niye, nasıl konduğu, bizim onun bu bize takdimine, iltifatına, teveccühüne karşı nasıl bir ruh hali içerisinde, nasıl bir kalp duruşu içerisinde olmamız gerektiği çok daha ön plana çıkmalı. Yoksa kediden bir farkımız kalmıyor. Buradaki satırları biraz öyle takip etmek gerek. Evet, şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyenin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak, nurani bir penceredir. Evet, demek ki en çok da işte önümüzdeki sanatları bize göstermesi sebebiyle onun sanatkarına aklımızın, kalbimizin açılması gerekiyor. Aklımız onu bir tanıyacak, kalbimiz onu sevecek. Evet, dolayısıyla onun varlığına ve vahtanetine güneş gibi parlak, nurani bir penceredir. Evet, manzume Şemsiye denilen köremizle beraber 12 seyyare. Cirmleri, küçüklük, büyükleri itibari, büyüklükleri itibariyle pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık, yakınlık noktasında pek çok mütefavit. Ve sürat hareketleri çok mütenevi olduğu halde, kemal intizam ve hikmet ile ve kemal mizan ile ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanunu ilahi ile bağlanmaları yani onlar imamlarına iktidaları büyük bir mikyasta bir azameti kudret ilahiyeyi ve vahdaniyeti rabbaniyi gösterir. Evet bir kez daha alalım bu cümleleri. manzume Şemsiye denilen küremizle beraber 12 seyyare. Evet, güneş sistemi diyoruz. Sayı zamanla artıyor, değişiyor. İşte burada 12 diye Kur'an'dan çıkarmış olduğu bir sayı veriyor. Sayı şu anda çok önemli değil bizim için. 10'da olsa, 12 olsa fark etmiyor. Evet, Güneş'le beraber 12 tane seyyare, yeni tabirle gezegen var. Bunların cirimleri, küçüklük, büyüklük itibariyle pek çok muhtelif. Yani şöyle gözümüzün önünde bir canlandırırsak öncelikle. Dünyamız bir gezegen etrafında bir uydu dönüyor ay. Dünyamız 12 ayrı gezegenle beraber Güneş'in etrafında dönüyoruz. Her birinin büyüklükleri farklı, Güneş'ten uzaklıkları farklı, hızları farklı. Her biri hem kendi etraflarında dönüyor hem de ikisi daha ettikleri şeyin etrafında dönüyor. Ayrıca diğer gezegenlerin kendine ait bazılarının birden çok uyduları da var ay gibi. Evet. Böyle bir fırıldak gibi dönen Hızlı bir sistem bu. Bunu gözümüzün önünde canlandırmamızı Üstad burada istiyor. Ve sürat hareketleri çok mütenevi oldu halde. Yani birçok her birinin farklı farklı hızları var. Kemal intizam ve hikmet ile son derece pürüzsüz bir şekilde ve belli bir amacı gerçekleştirmek istedikleri belli bir şekilde ve Kemal mizan ile yani son derece ölçülü hesaplı bir şekilde. Ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları, burada, buradaki manaları biraz kafamızda canlandırabilmek için tarihi bir hadiseye nazar etmekte fayda mülazı ediyorum. 1969 senesinde Ay'a seyahat söz konusu olduğunda bir durum çok bari bir şekilde hissedildi. NASA'da hesap uzmanları bu konuda çok ciddi kafa yordular. Şimdi fizik olarak biliniyor ki her cisim diğer cisme bir şekilde etki eder. Newton'un kanunuyla bu. Her cisim cisimlerinin büyüklüğü, kütleleri oranında, aralarındaki mesafenin karesine ters oranda birbirlerine karşı bir etki uygularlar. Her şeyin her şeyle irtibatı vardır. Bir şeyi çektiğinizde her şeyde bir çeşit değişiklik söz konusu oluyor. İşte dünyanın bir çekim gücü var. Dolayısıyla dünyadan fırlatılacak bir araç dünyanın çekim alanındadır. Onunla mücadele etmek durumundadır. Mesafe açıldıkça bu çekim azalacaktır. Ve bir müddet sonra Ay'a yaklaştıkça Ay'ın çekim adına artacak. Dolayısıyla daha farklı bir e, denge unsuruna dönüşecektir. Dolayısıyla Dünya Ay ve Dünya'dan fırlatılan uzay aracı, bu üçün arasındaki dengeyi sağlamak o kadar zordu ki bunların hesapları, işte o zaman bin tane hesap uzmanı NASA'da bu seyahatin hesaplarını yapmaktaydılar. Niye? Çünkü her dakika yer değiştiriyordu bu iki, iki cisimden bir özellikle ve bunun hareketi öncelikle çok önemli bir şekilde dünyaya bağlıyken, dünyanın çekim alanındayken, ay'a belli bir miktar yaklaştıktan sonra ayın çekim alanına giriyor. Yani belli bir noktaya kadar yokuşa çıkar gibi. Belli bir noktadan sonra da yokuştan iner gibi gidecek. Sürekli bu üçlü değişken içerisinde hızının kontrol edilmesi gerekiyordu. Bunun için bin tane hesap uzmanı ve o zamanın en gelişmiş bilgisayarlarını da kullanarak bu hesapları gerçekleştirdiler. Yani sadece üç tane ve bir son derece küçük olan, bu üç cismin birbiriyle olan irtibatlarını hesaplayabilmek çok ciddi bir işti. Evet. Şimdi buradan hareketle düşündüğümüzde, aslında iç içe o kadar çok cisim var ki, dünya var, güneş var, ay var, diğer gezegenler var, gezegenlerin kendi uyduları var. Ve bunların sürekli yer değiştirdikleri düşünülürse, bunların düzenlerinin bozulmaması, böyle huzurlu, uyumlu bir şekilde devam edebilmeleri için son derece ince ve dakik hesapların olması ve bu hesaplara uygun bir şekilde bunların sevk idaresinin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bunun arkasındaki ilim bütün ihtişamıyla kendini gösteriyor. Sonra bu disiplinin sağlanması izzetli ve haşmetli bir kudret arkasında bize gösteriyor. Evet. Ayrıca güneş sistemimizin birazdan üstelik üzerinde duracak. Güneş sistemimizin de aslında hareketli olduğu ve galaksi içerisinde sürekli bir müthiş bir hızla seyahat ettiği de nazar itibar almalı ve güneş sistemimizin diğer güneşlerle de böyle bir e, konum değişikliğinden kaynaklanan bir etkileşiminin olduğu düşünüldüğünde bu kadar e, farklı cismi düzenini muhafaza ederek self idare etmenin nasıl bir ilim ve kudret gerektirdiği daha zahir bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanun ilahi ile bağlanmaları yani onlar imamlarına iktidaları büyük bir mikyasta bir azameti kudret -i ilahiyeyi ve vahtaniyet rabbaniyeyi gösterir. Buradaki terimler gerçekten çok önemli. Cazibe kanunu tabir edilen bir kanun ilahi ile bağlanmaları. Yani kanutta kanunlar var. Klasa kanunlar zihni şeylerdir. Biz gördüklerimizi tarif ediyoruz. Tarife sonra kanunun namını veriyoruz. Dolayısıyla zihinde bulunan ve dış alemdeki var, varlığı tarif eden şeyler bunlar sevk ve idare etmiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle görünmez bir bağla bağlanmışlar cisimler birbirlerine. Bu kudret ilahiyenin kanun şeklinde bir tezahürü var. Yoksa kanunlar ölüdürler eğer bir uygulayıcısı olmazsa. Sadece zihinsel varlıkları var. Evet kanun-i tabiri bu açıdan çok orijinal. Evet, Yani onlar imamlarına iktidaları. Bu anlamda müthiş bir düzen konulmuş. Adeta cemaatin imama uyma gayreti gibi sanki bu cansız şeyler imamları olan güneşe uyma gayreti içindeler. Ona göre bir hız ve deveran içindeler. Gibi bir müthiş bir e, sanki işte şuurlu bir uyum var. Bağlılık var. Anlaşılıyor. Halbuki bunların şuurlarının olmadığı, akıllarının, beyinlerinin, sinirlerinin bile olmadığı bilinen bir şey. Ama görüntüden bu net olarak anlaşılıyor. Yani kaynaklı cisimler var ve cisimlerin uymak zorunda olduğu kanunlar var. Bu kanunları koyan bir disiplin var ve bu disiplini uygulayan bir kudret var. Dolayısıyla o kudretin tecellilerinden ibaret bu. Evet. Yani onların imamlarının iktidarları büyük bir mikyasta bir azameti kudreti ilahiyeyi ve vahdaniyeti rabbaniyi gösterir. Böyle baktığımızda yani her bir gezegenin ayrı birisi tarafından seyf eder söz konusu olsaydı bu ısıcam sağlanamayacaktı. Dolayısıyla buradaki e, gezegenlerin uyduları da dahil, kendileri de dahil ve güneşle olan ihtibatları da dahil, onlar uzaklıkları ve kendi etrafındaki hızları ve güneşin etrafındaki hızları tamamen tek bir merkezden idare ediliyor. Bu anlaşılıyor. Dolayısıyla hem Cenab-ı Hakk'ın kudretinin varlığını ve azametini hem de onun vahdaniyetini yani her şeyin her şeyini onun idare ettiğini bize gösteriyor. Çünkü o camit cirimler akılsız, cansız cisimler, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam, ve mizan hikmet içinde muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif hareketlerde döndürmek, istihdam etmek ne derece bir kudreti ve hikmeti ispat ettiğini kıyas etti. Yani böyle bir manevrayı görüp manevra sahibini tanımamak olmaz. Böyle bir kudret tecellisini görüp kudretin kaynağını tanımamak olmaz. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa... Öyle bir patlayış verecek ki kainatı dağıtacak. Evet. Bir tek şeyi çektiğinizde her şey, yani bir taşı çektiğinizde bütün taşlar yerinden oynuyor. Bu bir gerçek. Dolayısıyla demek ki bu bir kez kurulmuş bir düzen değil. Bu düzen de istikrarlı bir şekilde devam ettiriliyor. Cenab-ı kayyumiyeti aslında burada görülüyor. Çünkü bir dakika tesadüf birisini tevküf etse, durdursa ya da hızını azaltsa en azından artırsa, Mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, yörüngesinden çıkmasına neden olur, başkalarıyla müsademe etmesine, başkalarıyla çarpışmasına yol açar. Küre arzdan bin defa büyük cırmlerle müsaademenin ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin. Yani kelebek etkisi denen bir olay var, kainattaki ince dengeleri, düzenleri anlatan. O kadar kainatta her şey birbiriyle irtibatlı ki mesela işte atmosfer için anlatılan bir şey bu ama birçok alanda da uygulama bulmuş artık bir fikir, bir gerçek artık. Yani Pasifiklerde bir kelebeğin kanadını çırpmasından Amerika'da bir fırtınanın kopabileceği. Çünkü o küçücük hareket bile çok önemli dengelerin parçası olduğu için birçok dengeyi harekete geçirip bir yerde müthiş bir fırtınanın sebebi olabiliyor. Bu hassas dengeyi gösteren bir durum. Buna benzer şekilde yani güneş sisteminde de en küçük bir hız ve belki hatta cisim ve güneşle yakınlık gibi mesafesindeki bir değişiklik bütün sistemi alt üst edecek ve küre arzının yeri değişecek. Küre arzının yeri değişince azıcık bir değişiklikle küre arzının yaşanır olmasını mümkün kılmayacaktır. Evet. Dolayısıyla demek ki müthiş bir denge var. En küçücük kelebek kanadı kadar, bir kuş tüyü kadar bir müdahale olsa bunlara bu de denge ve bu düzen sürmeyecekti. Milyonlarca yıldır sürüyor ve de sürecek. Demek ki bu kainatın self vidasını yapan saniyüzülcelal ihtimamla bakıyor, her işini hesapla kitapla yapıyor. Hiç kimse hiçbir şekilde işine müdahale ettirmiyor, hiçbir şey tesadüfe de bırakmıyor. Manzumi şemsiyenin yani şemsin me'munları ve meyveleri olan 12 seyyarenin acayibini ilm -i muhit -i ilahiye havale edip yani zaman dar hepsini teker teker ele alıp hepsinin üzerine konuşmak çok mümkün değil. Onları Cenab-ı Hakk'ın ilmine havale ediyoruz. Yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz olan arza bakıyoruz. Yani o 12 gezegenden bir tanesi olan küre arza bakıyoruz. Yakında olduğu için onu inceleyelim. Görüyoruz ki bu seyyaremiz bir azameti şevketi rububiyeti ve haşmeti saltanatı uluhiyeti ve kemali rahmet ve hikmeti gösterir bir surette güneşin etrafında emr-ı Rabbani ile birinci mektupta beyan edildiği gibi pek büyük bir hizmet için bir uzun seyir ve seyahat ona ettiriliyor. <gülüyor> evet. Gözümüz önündeki seyyaremiz bulunan arza bakıyoruz, görüyoruz ki bu seyyaremiz bir azamet-i şevket -i rububiyeti. Yani Cenab-ı izzetli, çok büyük, haşmetli bir sevk ve idaresi ve Rabbi var kainatta. Her şeyin her türlü ihtiyacını gören, her şeyi her türlü dengesizlikten muhafaza eden. Rab. Çok iyi bakıyor. Azametli ve haşmetli. Yani hiçbir şey onun çizgisinden çıkamıyor. Emrinin dışına çıkamıyor. Ve haşmet-i saltanat-ı uluhiyeti. Tüm hayatı için alan bir disiplini var. Saltanatı var. Rabbimizin mükemal-i rahmet ve hikmetini ve işte dünyada kendisini gösterdiği gibi her şey öylesine düzenleniyor ki insanı rahat ettirmek. insan her türlü damak tadına varıncaya kadar bütün duygularına varıncaya kadar hepsini rahmetiyle, hikmetiyle inşa etmek için bir beşik hükmeninde yaratılmış yani yerküre, Tam insan için uygun bir beşik. Nazlı, nazlar bir misafir için hazırlanmış, hazırlanmış bir beşik gibi adeta. Kemal rahmet ve hikmetini gösterir bir surette. Güneşin etrafında emr-ı Rabbaniyle birinci mektupta beyan edildiği gibi pek büyük bir hizmet için bir uzun seyir ve seyahat ona ettiriliyor. Yani güneşin, dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Ama aslında güneş de yerinde durmayıp döndüğü için dünya aslında oval bir yörüngede dönmüyor. Aslında bir spiral şeklinde dönüyor. helizon çiziyor. Çünkü güneş de devam ettiği için. Aynı yere bir daha dönmüyor dünya. Güneşle beraber bir seyahati var. galaksimizin içinde. Evet. Bir sefine-i Rabbani olarak acayip bir masnuat-ı ilahiyle doldurulmuş. Ve zişur-i badullah'a seyrengah gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti verilmiş. Evet. Bir sefine Rabbani olarak. Yani bir gemi gibi adeta. Muhteşem büyük bir gemi. Olarak acayip bir masnuat-ı ilahiyle doldurulmuş. Her türlü cenab bakın muhteşem sanatları var. Yani nereye baksak, hangi şeye dokunsak, arkasında akıl almaz bir ilim hikmet ve kudretin tecellilerini görüyoruz. Müthiş sanatlar, özellikle canlılar. Canlılığın ne olduğu bile anlaşılamamış. Ve onları tecelli eden, isimlerin kaynağı, konusunda insanın hiçbir diyeceği bir şey yok. Yani ışıltı ve pırıltı görülüyor. Hayat ışıltısı ve pırıltısı. Fakat bu ışıltı ve pırıltının kaynağı nereden? Bu parıltı nereden geliyor? Evet. Bu ilmin konusu değil zaten. Bu ancak her şeyin arkasında ve verasında hükmeden sanatı görünce sanatkarı akleden insanın sanatı görünce sanatkarı sevmesi ona hayran olması gereken insanın asli fonksiyonu butur zaten. Evet. Müthiş sanatların sergilendiği bir gemi gibi düşünebiliriz. Yer küreyi Ve zişur ibadullah'a seyrengah gibi. Yani insan burada hem bir seyircidir. Bu, se bu sergide geziyor. cenab bakın muhteşem sanatlarını görüyor. Ve onun müthiş ziyafetlerinden istifade ediyor bu arada. Bunun için yapılmış. Zişur ibadullah'a Allah'ın şuurlu kullarına bir seyrangah gibi bir meskeni seyyar vaziyeti verilmiş. Evet, gezici bir mesken. Durağan değil. Ya e, gemiye bindirilmiş insan Kainatın 4 bir bucağında gezdiriliyor adeta. Ve evkat vesabı bildirecek saat akrep gibi kamer dahi dakik hesaplarla azim hikmetlerle ona takılmış. Yani biz ayı biliyoruz. Ayın işte halden hale girişini biliyoruz. Bunu seyir diyoruz. Bu bazen mehtaplı bir gecede Bizim için son derece hoş bir e, görüntü oluyor ama bununla kalmıyor. Ayın varlığı dünyamızın dengelerini sağlaması için konulmuş bir ağırlık gibi dünyanın etrafına ve dünyanın dengesinin ve düzeni üzerinde önemli hesapları e, var bunların. Ay olmasaydı dünya bu kadar yaşanabilir olmayacaktı diye konunun uzmanları anlatıyoruz. Üstad burada onlara girmiyor. Evet. O kamera başka menzillerde ayrı ayrı seyir ve seyahat verilmiş. İşte bu mübarek seyyaremizin şu halleri. Küreye arz kuvvetinde bir şihadetle bir Kadir Mutlak'ın vücubu vücudunu ve vahdetin ispat eder. Evet. Küre arz'daki bu hal, bu muhteşem sergi, muhteşem ziyafet aslında bu muhteşem ziyafet ve serginin de varlığını devam ettirilmesi için güneş sisteminin tam da bu şekilde olması gerekiyor. Dünya ile Güneş'in mesafesinin tam da böyle olması gerekiyor. Dünyanın Güneş'le mesafesinin böyle olması için diğer gezegenlerin de varlığı gerekiyor. Ya yani dünyanın tam böyle denge içerisinde yürümesi için ayın da bu mesafede, bu büyüklükte dünyamızla irtibatının olması gerekiyor vesaire. Yani bunların hepsi muhteşem bir kudreti, ve arkasındaki ilmin hesabını pazarımıza arz ediyoruz. kudret tecellilerini seyrediyoruz. Evet. Madem şu seyyaremiz böyledir, manzume i şemseyi ona kıyas edebilirsin. Ben küre-i anlattım, diğerlerini sen kıyas et diyor üstad. Hem şemse, kendi mihveri üstünde cazibe denilen manevi ipleri yumak yaptırmak için dolak ve çıkrık hükmünde olan güneşi. Yani güneşin dönüşü bir cazibe hasıl edip, işte bu gezegenleri kendisine bağlıyoruz diye bir e, açıklama var. Dolayısıyla manevi iplerle sanki bağlı diğer gezegenler güneşe. Güneş doğası onları düşmemesi için e, sürekli dönüyoruz kendi etrafında. Bir Kadir Celal'in emriyle döndürüp o seyyaratı o manevi iplerle bağlayıp tanzim etmek ve güneşi bütün seyyaratı ile saniyede 5 saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle bir tahmine göre her burcu tarafına veya Şems-i Şumus canibine sevk etmek elbette ezel ve sultan sultanı olan Zat-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Evet. Demek ki Güneş sistemi de sabit değil. Güneş sistemi işte Güneş etrafındakilerle beraber yani dünyamız nasıl aile beraber Güneş'in etrafında dönüyor? Güneş de etrafındaki gezegenlerle beraber galaksimiz içinde dönüyor. Saniyede 5 saatlik bir mesafe eski bir tabir herhalde saniyede sanıyorum 20 kilometreye tekabül ediyor bu. Saniyede 20 kilometrelik muhteşem bir hızla nereye doğru? Bir tahmine göre Herkül burcuna ve Şems-i Şumus canı bile sanıyorum ona Vega yıldızı deniyor şimdi. O tarafa doğru hareket ettiği artık tespit edilmiş. Elbette ezel ve sultan sultanı olan Zat-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmet-i rububiyetini göstermek için bu emirber neferler hükmünde olan manzume i şems ordusu ile bir manevra yaptırır. Bu cümle çok enteresan. Güya haşmet-i rububiyetini göstermek için Haşmetli kentteki sevk ve idaresini göstermek için bu emirber neferleri hükmünde olan yani her emrini taslamım yerine getiren çakı gibi bir asker olan tabiri caizse Manzüme-i Şemsiye ordusuyla bir manevra yaptırır. Evet Tam bir ordu gibi manevra nasıl manevrada ordular özellikle de uçaklarda yapılan manevralarda nasıl muhteşem bir sevk ve idare görülüyor. İnsanların, insanlara hayran bırakan manevralar yapılıyor. En büyük manevralar aslında bunlar. İşte bunu anlayan, bunu hisseden insanlar kainatı seyretmekten kendilerini alamamışlar. Evet. Teleskoplarından gözlerini çekememişler. Bir de bunun arkasındaki işte bu kudreti insanı hissettiği zaman, o kudretin tecelliler olarak bunları anladığı zaman ona karşı tüm kalbiyle, saygıyla, hürmetle, hayranlıkla doluyor insan. Burda Üstad bir orduya benzetti. Her bir şey de, cirmi de cismi de emirber nefere benzetti. Ve gösterilen icraatı da haşmetli bir manevraya benzetti. Bunlar gerçekten çok ufuk açıcı şeyler. Yine Kur'an'dan muktebes bunlar. Cunudullah diye bir tabir geçiyor çünkü bunlar için Kur'an'da da Allah'ın orduları diye. Bundan ayrıca Üstad her birini bir mevlevi gibi. Sema kalkmış olarak ifade ediyor başka yerlerde. Böyle de bakılabilir. Şimdi ay mevlevi gibi dönüyor kendi etrafında kendinden geçmiş bir şekilde. İbadet aşkıyla dünyanın etrafında dönüyor. Dünya da aslında ayla beraber güneşin etrafında kendinden geçmiş gibi Sema kalkmış. Diğer gezegenler de öyle. Onların etrafında dönen uydular da öyle. Güneşin kendisi de aslında sema kalkmış. O da Vega burcuna doğru. Kendinden geçmiş bir şekilde dönüyor, dönüyor, dönüyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda da muhteşem bir e, mescidi kebir gibi görüyoruz. Her şey ona itaatte. Hangi fonksiyon verilmişse o fonksiyonu tas tamam yerine getiriyoruz. Evet. Ey kozmografyacı efendi! Yani işte güneşle, yıldızla, şununla uğraşıp ahkam kesen ama işte kedi gibi bunlara bakan, Bunların arkasındaki ilmi, kudreti, mesela kanunu görüp kanunu koyanı göremeyen, kanun varsa elbette kanunu bir koyan var bir de icra eden var. Çünkü kanun kendi kendini icra edemez. Kainatta bu kadar cirmler var ve bu cirmleri sevk vidar bir kanun var. Evet, Trafik kanunları var ama trafik kanunlarına itaat söz konusu olmazsa, itaat kültürü olmazsa trafik düzgün bir şekilde işlemez. Trafik kanunların kendisi kendilerini uygulamazlar. Trafik kanunları bir itaat... E, ...şuuru olacak... E ...bu itaat şuurunun sürekli... ...korunması gerekecek... ...yani bir polisi olacak ki bunlar yürüsün... ...yoksa yürümüyor... ...işte kainatta da böyle muhteşem manevralar var... ...ve bunlar... ...o şuursuz cisimlerin itaatiyle... ...mümkün oluyor... ...şuursuz cisimlerin itaati nasıl mümkün olur... ...değilse... ...bunların arkasında muhteşem bir kanun sahibi var... ...bu şuursuz cisimleri o kanuna göre... ...iradesiyle itaat ettiriyor... Bu muhteşem düzen böylece devam ediyor. Evet, bunları göremeyen adam bunları başıboş, deli dana gibi dönüp duran şeyler olarak görüyor. E, böyle bir insana hitap ediyor Üstad muhtemelen. Ey kozmografyacı efendi, hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi sen söyle. Hiç böyle bir Sultan Zülcelal aczini gösterip mülküne başkalarını karıştırır mı? Bu da önemli bir nokta. Yani kainatta değil ikinci bilah olaylara müdahil olabilecek müstakil bir başka kuvvet yoktur. Çünkü böyle bir kudret sahibi böyle bir müdahaleyi kabul edemez. Bağ kainatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülasası olan zih hayatları Hayat sahiplerini başka ellere verir mi? Başkasına müdahale ettirir mi? Yani bir fabrika kurulurken fabrikanın mahsulü düşünülerek kurulur. Mesela şeker fabrikası şeker düşünülerek kurulur. Ta en baştan şeker vardır akılda ona göre bina kurulur fabrikalar, şey makineler yerleştirilir. insanlar ona göre bunu çalıştırır. En sonunda şeker ortaya çıkar. En ince şeker düşünür ama en son şeker gelir. Dolayısıyla fabrikanın kuruluş amacı şekerdir. Dolayısıyla aslında kainattan beklenen bu cansız cisimler değildir. Bunlardan maksat bitkiler de değildir. Nihai mahsul. Şuursuz hayvanlar da değildir. Şuurlu insanlar için bu kainat yaratılmış. Dolayısıyla bu kainatın özünün özünün özü ya da gaye noktasında asıl hedefi insan gibi şuurlu bir varlığın varlık sahasına çıkmasıdır. Evet. Dolayısıyla kainatın en nazik ve nazenin en çok üzerine titrenen adeta her şey ona göre planlanan, tasarlanan sonucu insandır. Dolayısıyla bu insan hiçbir şeyini Cenab-ı Hak başı boş bırakmaz kendi haline bırakmaz. Başkasına müdahale ettirir mi? Bağımsız o meyvelerin en camii ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultanın aynedar bir misafir olan insanları başıboş bırakır mı? İnsan yani insan böyle gelmiş. Sanki bütün kainatı teftiş ediyoruz ve yani adında bilimlerin teleskopları, mikroskoplarıyla bir kainatta ne varsa hepsini görüp anlayıp Onların arkasında tecelli eden ilahi isimleri, ilahi sıfatları hissedip onların kaynağı olan Zat-ı Zülcelal'e karşı hayret ve hayranlıkla secde etmek durumunda. Minnet ve şükranla iki büklüm olmak durumundadır insan. Dolayısıyla buna zarar verecek her türlü müdahaleyi Cenab-ı Hak e, müsaade etmiyoruz. Bu şirktir. Şirk düşüncesini bile affedilmez kabul ediyor Cenab-ı Hak. Evet. Ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmeti saltanatını içe indirir mi? Yani bir fabrika muhteşem bu kadar itina göstersin ama en sonunda ve fabrikanın asıl e, kuruluş maksadı olan ürünle hiç değer verilmesin. Mümkün değil. Kainata verilen değer kainat fabrikasına verilen değer onun en uç e, mahsulü olan insan içindir. Şu, in, şuurlu insan içindir. Bir ağaca verilen değer Meyvesi içindir. Meyve son gelir ama en önce meyve düşünülerek ağaç ekilir. Dolayısıyla kainattan maksat insandır. İnsanların da maksat aslında bu şuuruyla kainatı muhteşem bir sergi ilahi olarak görüp cenab bakın sanatlarını seyretmek için insan buraya gelmiş. Muhteşem donanımlı bir canlıdır. Yani kainatta ne varsa hepsini tanıyıp tadabilecek duygular insana verilmiş. Ne varsa hepsinin arkasında... Cenab-ı Hakk'ın haşmetini görüp ürperecek bir kalp verilmiş insana ve ne varsa güzellik namına hepsini keşfedebilecek bir kalp verilmiş insana. Dolayısıyla bu insan bütün varlığıyla bu kainatın sultanına hayret ve hayranlıkla muhatap olmak ve secde etmek durumundadır. Dolayısıyla insan kainatı böyle okuyabildiğinde işte Mevlana gibi o da kainatın bu Sema kalkmış haline iştirak ediyor. Aslında kainatı taklit ediyordu o ile. Kemal-i hikmetini sukut ettirir mi? Sumhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim vahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha